Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve haç için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Fakat erdemlilik... Kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin, Allah'a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz. Haksızlık diye çevirdiğimiz batıl kelimesi, hakkın zıttı olup, asılsız, gerçek bir şeyin karşılığı olmayan, kalıcı olmayan şeklinde tanımlanmıştır. Ayette İslamiyet'in temel bir ilkesi ortaya konmaktadır. Buna göre, aksini mümkün kılan özel bir hüküm bulunmadıkça hiçbir Müslüman kişi veya kurum başka hiçbir kimsenin malını rızası olmadan veya tam ve gerçek bir karşılığını vermeden alamaz, yiyemez. Hakimin kararı da bu hükmü değiştiremez. Haramı helal yapamaz. Bu genel bir hüküm olup aslında bu hükmün kapsamına giren rüşvet yasağı, önemi ve yaygınlık kazanmaya elverişli olması sebebiyle, Özellikle zikredilmiştir. Ayetten hem kazanç hem de harcama faaliyetlerinin meşru zeminde yürütülmesi şeklinde genel bir ilke çıkmakta, haksız menfaat sağlamak, maddi veya manevi bir karşılık elde etmek için iş başındakilere mal veya para vermek yasaklanmaktadır. Bu şekilde çıkar elde etmek için yetkili kişilere menfaat sağlamaya rüşvet denir. Helal ve meşru yollardan kazanıp harcamayı emreden genel hükümlü başka birçok ayet ve hadis, rüşvet yasağını da kapsamakla birlikte, bu ayette ve bazı hadislerde rüşvet özellikle söz konusu edilerek yasaklanmış, hatta hadislerde buna tevessül edenler lanetlenmiştir. Rüşvet vermek ve almak haram olduğu gibi, rüşvet vererek temin edilen menfaat de haramdır. Rüşvet zaman zaman bazı toplumlarda son derece ciddi, yaygın ve yıkıcı bir hastalık halini alabilmektedir. Bu hastalıktan korunmayı veya tedavi etmeyi başaran toplumların uygulamasından anlaşıldığına göre, bunun için başta eğitim olmak üzere din, ahlak, hukuk, İktisat, siyaset gibi sosyal disiplinlerin birlikte işletilmesi gerekmekte, bu illete karşı verilen mücadelenin başarılı olmasında bir yandan toplumda sosyal adaletin geliştirilmesi, bir yandan da hukuk düzeninin kurulması ve adalet mekanizmasının etkin biçimde çalıştırılması özel bir önem taşımaktadır. Ayetten, gerçekte size ait olmayan bir malı elde etmek için haksız olduğunuzu bile bile onun kendi malınız olduğunu iddia etmeyiniz. Bu şekilde haksız kazanma yollarına tevessül etmeyiniz, bunu dava konusu yapmayınız anlamı da çıkmaktadır. Buna göre bir mal başka birinin hakkı olduğu halde bir kimsenin bunu bile bile kalkıp onun kendi malı olduğunu iddia etmesi, Meseleyi mahkemeye taşıması, haksız olduğunu bildiği halde haklı çıkmak için hakim önünde dil dökmesi, avukat tutması, hele rüşvet vermesi kesinlikle haramdır. Hz. Peygamber bir hadisinde bazı insanların hitabet ve ikna kabiliyetlerinin başkalarına göre daha güçlü olduğunu, birinin bu kabiliyetini iyi kullanarak mahkemede başkasına ait bir malı kendisine hükmettirirse bu malın, Kıyamet gününde o kişi için bir ateş parçası olacağını ifade buyurmuştur. Fahreti'ne er razi, ayetin son cümlesinden beş farklı anlam çıkarıldığını belirterek bunları sıraladıktan sonra en uygun anlamın rüşvet yasağı olduğunu ifade etmektedir. Ayın İlk göründüğü birinci ve ikinci gecedeki bir görüşe göre ilk üç gecedeki durumuna hilal denir. Bir tane hilal olduğu halde ayette bu kelimenin çoğul ehille kullanılması ayın evrelerine işaret eder. Buna göre ayetin ilk cümlesini sana hilalin evreleri hakkında soru soruyorlar şeklinde anlamak uygun olur. Tefsirlerde aktarılan bir rivayete göre bazı Müslümanlar Hazreti Peygambere ayın kimi zaman ip gibi ince, kimi zaman da güneş gibi dolgun görünecek kadar çok değişik evreler geçirmesinin faydasını ve hikmetini sormaları üzerine inen bu ayette incecik hilalin bir ay boyunca bu şekilde sürekli değişmesinin insanlara vakit tayini ile ilgili türlü yararlar sağladığı belirtilmiş. Bu yararlardan yalnız haçla alakalı olanına işaret edilmiştir. Hicri takvime göre ay ve yılların hesaplanması gibi takvim konuları yanında İslam'ın öngördüğü Ramazan orucu, zekat, kurban, fitre gibi dini vecibelerin ifa edileceği zamanların ayın evrelerine yani ay takvimine göre hesaplanması ayette açıklamaya gerek görülmeyen yararların belli başlıcalarıdır. Cahiliye dönemindeki bir geleneğe göre Araplar ihramlıyken iken veya daha başka bazı dini gerekçelerle evlerine girmezler, mutlaka girmeleri gerektiğinde de kapıyı kullanmanın doğru olmadığına inandıkları için evlerin arkasındaki bir pencereden veya açtıkları bir delikten girerler. İyi ve erdemli davranışın bu olduğuna inanırlardı. Halbuki bu anlamsız bir meşakkatten, şekilcilikten başka bir şey değildir. Ayrıca evdekileri rahatsız edeceği için edebe de aykırıdır. Asıl iyi ve erdemli olan davranış, anlamsız geleneklerin tekrarı değil, insanın her işini takvaya göre yapması, yani tutum ve davranışlarını, Allah'a saygı, onun buyruklarını yerine getirip, yasaklarından sakınma bilinci içinde yerine getirmesidir. Evlere arkalarından girme, ve kapılarından girmenin mecazi ifadeler olduğu, evlere arkalarından girmenin bir görüşü savunurken doğru yöntemden sapmak, evlere kapılarından girmeninse ise doğru yöntem kullanmak anlamına geldiği belirtilir. Buna göre ayet şu şekilde tevil edilmiştir. Herhangi bir inancı savunurken, konuyla ilgisi bulunmayan veya kesin olmayan gerekçeler, kanıtlar kullanmayınız. Gerçeğe ulaşmanın bir kapısı vardır... O da açık seçik bilinen bilgi, kesin delildir. Şu halde görüşlerinizi ve iddialarınızı bu tür bilgi ve delillere dayandırınız. Böylece ayette bilime ve gerçeğe ulaşabilmek için en uygun metodun kullanılması gerektiğine de işaret vardır. Takva kavramının Kur'an'ın iniş süresince kazandığı anlam genişlemesini dikkate alarak, Medine'de inmiş olan bu ayetteki takva kökünden fiilleri, Allah'tan korkmak yerine Allah'a, O'nun buyruklarına, hükümlerine saygı göstermek ve bu yönde çaba harcamak şeklinde kapsamlı olarak yorumlamak daha isabetlidir. Razi'nin bu ayet münasebetiyle yapmış olduğu, takva, haramları terk etmek, vacipleri, buyrukları yerine getirmektir. Şeklindeki tanım, bütün buyruk ve yasakları içine alması bakımından takvanın oldukça kapsamlı tanımı sayılabilir. Raziye göre takvanın kapsamına giren görevler arasında en ağırı savaş olduğu için bu ayetin hemen devamında savaş buyruğu yer almıştır.